Herkese mutlu günler. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndesiniz şu anda. Evet Balık Gözü'nü en son 27 Kasım'da dinlemiştiniz. Sokaktaydı ses kayıt cihazı. Kadına yönelik şiddetle mücadele günü ve nefret söylemi, nefret suçları hakkında sorular sormuştuk. Eski kayıtları tekrar dinlemek için balıkgözü.tamdır.com adresine bakabilirsiniz. Bugün neler olacak Balık Gözü'nde? İki tane telefon bağlantısıyla nefret suçları yasa taslağının gidişatını Soracağız aslında ee, biri Aykan Erdemir olacak CHP Bursa milletvekili Aykan Erdemir nefret suçları yasa taslağını meclise teslim etti ve kendisine meclisteki havayı ve bu taslakla ilgili milletvekillerinin arasında aslında neler konuşulduğunu soracağız. Ardından da Levent Şensever'le konuşacağız. Levent Şensever de bir taraftan kadrolu e, konuklarımızdan biri gibi ırkçılığa ve milliyetçiliğe dur De'den, Sosyal Değişim Derneği'nden ayrıca nefret suçları yasa kampanyasından Levent Şensever e, onunla da yine bu konuyla ilgili e, konuşmuş olacağız. Önce e, Aykan Erdemir'e bir bağlanalım ardından da yine Levent Şensever'le devam edeceğiz. Aykan Bey balık gözüne hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ee, şimdi geçtiğimiz hafta içi, içinde e, artık nefret suçları yasa asla meclise de ulaştı sizin elinizde e, ve birçok değişikliği de. Öneriyor aslında bu yasa taslağı öyle de diyebiliriz. Sizce aslında maddenin içeriğinden yine Levent Şensever konuşacağız biz bunları Sosyal Değişim Derneği'nden ama siz neler söylersiniz? Acaba mecliste bu yasa değişikliği ya da yasa değişikliği de değil ama bu öneriler nasıl karşılanacak? Sizce tepkiler nasıl olacak? Siz o havayı nasıl değerlendirirsiniz bizim için? Öncelikle şunu belirtmek durumundayım. Nefret suçları üzerine uzun yıllardır çalışan ve bir nefret suçları yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğine inanan bir kişi olarak neden bu yasa teklifini bu kadar beklettin? Evet. Biliyorsunuz 12 Haziran seçimlerinden bugüne kadar oldukça bir süre geçti. Hı hı. Benim siyaset anlayışım yönetişime dayanıyor. Yönetişimin temelinde de biliyorsunuz sivil toplumun e, sivil inisiyatiflerin siyasete katılımı yatıyor. <Gülüyor> ve eğer sivil inisiyatifleri, sivil toplumu yasama süreçlerini yani siyasete katmak istiyorsak e, kendilerinin görüşlerini, beklentilerini, taleplerini, arzularını da siyasetimize katmak zorundayız. İşte <Gülüyor> nefret suçları söz konusu olduğunda e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve ben e, bir milletvekili Aykan Erdemir olarak arzumuz şudur ki e, nefret suçları yasa kampanyası platformunun öngördüğü, e, üzerinde çalıştığı mutabakat sağladığı metin e, yasama sürecinde de temel teşkil etsin. E, evet. Ben de böyle bir beklentiyle e, ve böyle bir görüşle e, nefret suçları yasa teklifimi komisyonun çalışmaları daha doğrusu platformun çalışmaları sonlarına kadar beklettim. Ve ne zamanki nihai taslak ortaya çıktı e, ben de bu taslağı Meclisin e, gerekli ve ilgili komisyonlarının e, gündemine taşınmak için e, bir yasa teklifi olarak e, meclis başkanına sundum. Evet peki dediğimiz gibi bu süreç içinde bir, bir, biraz da zaman geçmiş oldu. Türkiye'de biz nefret suçlarını konuşur hale geldik biraz daha. Aslında hem sizlerin de mecliste devam eden çalışmaları vesilesiyle hem sivil toplum örgütlerinin yaptığı çalışmalar bu duyarlılıklar hem de yine nefret suçları yasa kampanyası sebebiyle de sıkça duyarlı olduk biz nefret suçları kavramını. Ee, acaba bu yasa. Tam da bu yüzden aslında tekrar baştaki soruma geri dönmek istiyorum. Nasıl karşılanacak mecliste? Yani önceden belki belli bir kamuoyu ya da bir hazırlık aşaması yoktu diyebiliriz ama şimdi meclis en azından bunun farkında en azından e, dediğim gibi meclis fark etmiştir bu sokakta konuşulanlardan sonra diye düşünüyorum çünkü ben geçtiğimiz hafta yine bir sokakta e, sordum insanlara yani tabii ki bu kadar kısa zaman içinde nefret suçu nedir sorusunun cevabına insanların bir cevap vermesini beklemiyorum e, ama aslında bir Genelleme yaparsak yanlış da olabilir bu. Ee, yine hiç kimsenin bu konuda bir fikri yok. Hala böyle bir e, farkında olmamak hali devam ediyor hepimizde. Yine tabii bunun birçok sebebi var. Hiçbirimizi de suçlamıyorum aynı zamanda. Sizce mecliste ne olacak? Bu konuyla ilgili olarak. Çünkü Başbakan'ın söyledikleri ve çıkışı da herkese endişelendiriyor bir taraftan. Nasıl bir taslak olacak, nasıl bir yasa olacağı konusunda. Sizce çıkacak ama içeriğine dokunulacak mı ya da ne hale gelecek bu yasa? Sizin de işaret ettiğiniz gibi belki de yasa teklifinin ve yasama sürecinin gecikmesi hı hı. hayırlı olmuştur. Evet. Çünkü bugünkü meclisimizde de nefret suçlarına ilişkin. E, yüksek bir farkındalık e, ve e, derin bir bilgiden söz etmek mümkün değil. E, fakat şüphesiz e, gerek nefret suçları yasa kampanyas platformunun çalışmaları gerek medyadaki yansımalar e, gerekse az sayıdaki milletvekilinin soru önergeleri basın açıklamaları araştırma önergeleri ve benzeri yöntemlerle konuyu gündeme taşıması az da olsa bir farkındalık yarattı e, bir bilinç yarattı. Hı hı. Müslümanların masumiyeti filmi sonrası İslamofobi tartışmaları da belki konuya daha uzak hatta konuya soğuk bakan kesimlerin az da olsa ilgi göstermesine yol açtı. Başbakanında nefret suçları ve nefret söylemi arasında çok da büyük bir fark gözetmeden dile getirdiği temenniler hı hı. muhafazakar kesimlerinde nefret suçlarına biraz daha fazla eğilmesine yol açtı. Burada elbette ben sizin kaygınızda paylaşıyorum. Yani nefret suçları kavramını yeterince iyi anlamadan, nefret söylemiyle birbirine karıştırarak hatta salt bir İslamofobiye ve İslamofobi fobi üzerinden de salt bir dine hakaret yasasına indirgemek çok yanlış olacaktır. Ve Türkiye'de zaten sorunlu olan düşünce, ifade, basın özgürlüğünü daha da geriletebilecek sonuçlar doğurabilecektir. Ama her şeye rağmen ben şu anda gündemin uygun olduğunu düşünüyorum. <Gülüyor> ve nefret suçları kampanya platformunun tasarısının çok önemli bir ortak akıl yansıması olduğunu düşünüyorum ve gerekçeyle bunu aynen yazdım. Dedim ki bu Türkiye'deki ortak aklın bir yansımasıdır ve mecliste yönetişim anlayışı, katılımcılık anlayışı çerçevesinde e, bu metin üzerinden hareket etmelidir. Yani komisyondaki tartışmalar e, bir anlamda e, başbakanın e, ağzından çıkıvermiş bir iki cümle üzerinden değil, e, aylardır süren e, bir ortak çabanın sonucu olarak ortaya çıkmış bu metin üzerinden bence yürümelidir. E, buna da e, naçizane bir katkım olsun diyerek metni aynen yalnızca gerekçesine eklemeler yaparak, hı hı. E, işte yönetişim, katılımcılık, şeffaflık yönünde eklemeler yaparak e, havale ettim. Umuyorum ki e, ilgili komisyonlar en kısa zamanda konu üzerinde e, partiler üstü bir şekilde yani dört partinin de katılımıyla eğilir. ...ve bir yol kat ederiz. Evet. Şeffaflık çok mühim hale gelecek dediğiniz gibi... ...sizin de eğer böyle bir yasa çıkarsa... ...ve işte en azından içeriğine de... ...çok fazla müda ...yani çok fazla değişiklik yapılmazsa... ...dediğimiz gibi endişelendiğimiz... ...en önemli yerlerden biri burası. Zira e, şeffaflık çok ön plana çıkması... ...gereken bir hadise olarak karşımızda duracak bence. E, peki... E, bir soru daha, son soru. AKP'li vekillerle bu konuda hiç konuşma fırsatınız oldu mu? Yani mecliste bir şekilde belki konuşuluyordur diye düşünüyorum arka tarafta. Öyle bir şey oldu daha mu? Daha önceki süreçlerde de ben nefret suçları yasa kampanyası platformu temsilcilerimi <gülüyor> gerek MHP gerek AKP'li vekillerle bir araya getirmek için çaba harcadım. Bazı görüşmelerin olduğunu biliyorum. Evet, ben de kendi mensup olduğum Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'nda Diğer partilerden vekillerle zaman zaman konuyu görüşüyorum. Hı hı. Çünkü konu aynı zamanda Avrupa Birliği uyumumuz açısından da önem arz ediyor. Avrupa Konseyi üyeliğimiz, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyeliğimiz ve Avrupa Birliği üyelik sürecimiz açısından da önemli bir aşama olarak görülebilir. Çünkü bugün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda çok az sayıda ülke kaldı hani bu alanda önemli düzenlemeler getirmemiş olan. Türkiye'nin de e, biz bu noktada e, çağdaşı, günceli e, hukuki anlamda da en ileriyi yakalamasını arz ediyoruz. Hemen hmm. hak ve özgürlükler söz konusu olduğunda da hmm. e, yol kat etmiyor umuyoruz. Ama hep tekrarladığım gibi, e, asıl olan bence e, bu yasa özelinde partiler üstü bir mutabakat olmalı hmm. e, ve e, Türkiye'de e, bence nefret ancak bu yolla aşabilir. Çünkü e, siyasi farklılıklarımızın ötesinde temel hak ve özgürlüklerde, hoşgörüde, farklılıkları benimsemede, kabullenmede, empatide, duygudaşlıkta ortak noktayı mecliste bulabileceğimizi ispat edersek, bu toplum içinde çok önemli bir mesaj olacak. Hmm. Bunun bir olumlu örneğini neredeyse geçtiğimiz hastalarda görmek üzereydik. Hmm. Nefret suçlarına ilişkin verdiğimiz araştırma önergesi, Cumhuriyet Halk Partisi olarak verdiğimiz araştırma önergesi, BDP ve MHP'li vekillerin e, desteğini aldı. E, İktidar partisinin de desteğini alabilseydik ilk defa dört partinin oy birliğiyle nefret Fişten ilişkin bir meclis araştırma komisyonu kurulacaktı. E, ama ne yazık ki henüz e, AKP buna hazır değildi. E, Vere doyu kullandılar ama biz bunu kaçmış bir fırsat olarak görmüyoruz. Evet, evet. E, üç partinin evet. üzerinde uzlaştığı bir aşama var. E, eğer e, başbakan gerekli talimatı verirse ben inanıyorum ki AKP'li vekiller de desteği verecektir. Yani bu konuda bir meclis araştırma komisyonu kurulması, yasa teklifinin bir an önce yasalaşması ve hayata geçmesi ve daha sonra da gerekli kurumsal yapıların oluşturulması Türkiye'yi ileri taşıyacaktır diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Kısıtlı zamanınızda zaman ayırdınız bize de. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi diliyorum. akşamlar. Görüşmek üzere. and to back and publish, the better than Allah at your goalie goalie goalie go. Nev hevalan, Rus kemajlı Havalan, rüzgârın majlisi başer, ogrin evciranan, rüzgârın majlisi başer, ogrin havalan, rüzgârın majlisi balan Evet Açık Radyo 94.9 Balık gözündeyiz. Bacar'dan dinledik Bacar'ın son albümünden. Dinledik ee, ve şimdi diğer bir telefon bağlantımızla devam edeceğiz. Levent Şensever hattın ucunda. Sosyal Değişim Derneği'nden e, ve ırkçılığa ve milliyetçiliğe durdu girişimden girişiminden Levent Şensever telefonu attığımızda merhabalar. Merhaba. Evet, şimdi biraz önce de Aykaner Demirle konuştuk. Geçtiğimiz hafta nefret suçları yasa taslağı meclise teslim edildi. Artık bu iyi haber ve devamında Aykan Bey'e de sordum nasıl bir hava var mecliste neler bekliyorsunuz diye. Yani kısmen umutlu kısmen umutsuz olduğunu söyleyebilirim ben kendi adıma kendi gözlemlerimden. Siz ne düşünüyorsunuz acaba neler olacak mecliste? Yani bu biraz da böyle evet şimdi orada neler olacak kısmını takip etmek gibi oluyor. Ama çok da çalışıldı bu konu üzerine. Çok fazla evet. insandan görüş alındı. Daha çok sivil toplum örgütünden görüş alındı. Siz de çok fazla çalıştınız. Bu meclisteki bu havayı nasıl yorumluyorsunuz ve nasıl görüyorsunuz siz acaba? Evet, e, şimdi öncelikle e, Türkiye'nin e, uluslararası... Sözleşmeler ve Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde zaten bir yükümlülüğü var böyle bir yasal düzenleme yapılması konusunda. Dolayısıyla hükümetin üzerinde bir baskı var. Ayrıca bizim 70 kadar sivil toplum kuruluşunu oluşturduğu platformun yapmış olduğu kampanyada da gördüğümüz gibi geniş bir kamuoyu desteği de var bu konuda. Kimse... ...yasal bir düzenlemenin gereksizliği konusunda bir şey söylemiyor. Herkes yasal düzenlemenin gerekli olduğu konusunda ikna olmuş durumda. Dolayısıyla burada asıl tartışılan mesele... ...bir mecliste bir yasanın kabul edilip edilmeyeceğinden ziyade... ...içeriğinin ne olacağı doğrultusunda. Evet. Bu konuda bizim bir platform olarak nefret suçları tanımımız var. Bu tanım bütün mağdur kesimleri kapsıyor... Ee, sanırım e, tartışılacak olan nokta da tam da burası ee, Ben e, hükümetin e, bizim tanımımız olduğu gibi e, kabul edeceği konusunda kuşkularım var Çünkü özellikle e, hükümet ve çevresinin e, LGBT e, bireylerine yönelik e, kuşkuları var evet. Ki bizim tanım bunu da kapsıyordu Yani LGBT camiasını da kapsayan bir tanım bu cinsel yönelim ibaresiyle tanımızı içinde yer alıyor bu. Hmm. Sanırım burada bizim platformun tasla, önerdiği taslakta da değişiklikler olma ihtimali yüksek. Evet ve aslında asıl korktuğumuz da o değişiklikler sanırım ne yönde olacağı ya da milletvekillerinin bu konuda nasıl fikirler beyan edeceği. Yani özellikle Müslümanların masumiyeti filminden sonra bir çıkış yapmıştı Erdoğan bu konuyla ilgili bir nefret suçları yasası lazım diye. Ve asıl mesele de yani şu anda konuşulan da biraz da bir şekilde bir yasa çıksa bir de belki bunun işte hani ne şekilde kullanılacağı ne tarafa hizmet edeceği ya da etmeyeceği gerçekten tartışılır ve ne hale getirir acaba dedirten cinsten. onunla ilgili evet, evet siz ne diyeceksiniz acaba ee, tanım içinde yer alan e, grupların bir kısmına yönelik e, e, e, farklı yani şunu e, yapmamak gerekiyor tanımda bazı grupları katıp bazı grupları bu tanım dışında bırakmak esas bizi kaygılandıran bu tür yaklaşımlar olur. Hı hı. Onun dışında ceza maddelerine ilişkin çok fazla bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Çünkü bunlar daha ziyade hukuk tekniği içinde ele alınacak durumlar. Hı hı. Biz Türk Ceza Yasası'nın 21, 21 maddesinde değişiklik öneriyoruz. Bunların... Ee, önerdiğimiz değişikliklerin birçoğu zaten sadece nefret suçları saykiyla işlenen e, suç, e, nefret saykiyla, önyargı saykiyla işlenen suçların ceza yasası alınmasının ile ilgili. Birkaç maddede ise ekstra ağırlaştırıcı hükümler öneriyoruz. Ee, bu bu e, e, noktada yani hangi ceza maddesinin nasıl değiştirilecek konusunda farklı yaklaşımlar olabilir. Bunlar çok e, önemli değil. Ben daha önce de söylediğim gibi en önemli kısmı tanım içinde bütün mağdurların kapsanıp kapsanmayacağı meselesi. Evet. Peki nefret suçlarını da konuşmuş olduk. Başka bir soru. Acaba nefret suçları yasa kampanyası e, bu taslak süreci de bittikten sonra nasıl bir hale evrilecek? Yani bir nefret suçları izleme merkezi ya da öyle bir topluluk halinde mi devam eder yoluna? Çünkü çok insan da bir araya gelmiş oldu böylece. Ne olacak evet. onu merak ediyoruz biz. E, tabii şimdi platform e, başlarken bu yılın başında... Ee, bir e, kampanya hedefi koydu önüne. Bu da e, Türkiye'de nefes suçlarına ilişkin yasal bir düzenlemenin meclisin ve siyasi grupların e, gündemine getirilmesiydi. Dolayısıyla e, geldiğimiz noktada bu aşamada kampanya hedefine ulaşmış görünüyor. Hı hı. E, şimdi bu durumda biz platformu oluşturan sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek Bundan sonra yola nasıl devam edeceğimizi tartışıp birlikte karar vereceğiz. Hı hı. Bizim Sosyal Değişim Derneği olarak önereceğimiz noktalardan biri bu bu tür vakalar, bu tür nefes suçları'nın buna ilişkin vakaların ortak oluşturulacak mekanizmalarla izlenip raporlanması olacak. Evet en azından bunları izliyor olmak oldukça mühim çünkü galiba kampanya sürecinde de bir şekilde hep konuşmuştuk bunu. Ee, en büyük eksikliklerden biri bu. Ee, Türkiye'de ve İngiltere ile ilgili bir orandan bahsetmiştik. Ee, Türkiye'de çok azdı nefret suçlarıyla ilgili bildirim ama İngiltere'de yıllık oldukça fazla bir sayıdan bahsetmiştik. Tam sayıları hatırlamadım şimdi ama böyle bir şeye yol açacak sanırım böyle bir süreçte en azından. Evet, evet. Yani şimdi e, e, bir kere e, eğer veri toplanmıyorsa şöyle sonuçlar oluyor. Yani nefes suçları vakalarına ilişkin yeteri kadar bilgimiz olmadığı durumda e, biz e, Türkiye'de nefes suçları vakalarının değerlendirmesi analizini yet yeterli derecede yapamıyoruz ve dolayısıyla e, nefes suçlarına karşı mücadele için bir e, strateji oluşturmada zorlanıyoruz. Yani durumu tespit etmemiz lazım ki yaptığımız çalışmalarla ileri mi gittik geri mi gittik ne tür önlemleri nasıl almamız gerekiyor bunları tespit etmek için veriye ihtiyacımız var bu son derece önemli Türkiye veri toplamayan ülkelerden birim ne yazık ki hmm. batıda birçok ülke veri toplamaya ilişkin özel yasal düzenlemelere sahip mesela kolluk kuvvetleri polis bir vakay yerine geldiğinde o vakayı bir de nefes suçu e, olup olmadığı, nefes suçu saykinin söz konusu olup olmadığına dair inceliyor ve bununla ilgili rapor tutuyor. Bu raporlar ilgili e, kamu kurumları tarafından kamuoyuna paylaşılıyor yıllık olarak ve dolayısıyla her yıl e, bir önceki yıla göre ilerimi gidildi, gerimi gidildi, alınan önlemler yeterli olup olmadığına dair e, durumu e, analiz etme Şansı doğuyor bu, bu anlamda son derece önemli Bu veri toplama meselesi Ve bu Türkiye'de ne yazık ki Kamu kurumları e, bu konuda e, Yeterince çaba e, yani Çaba değil Veri toplanmıyor aslında çok büyük bir eksiklik Türkiye açısından. Evet. Son bir e, soru değil aslında. E, Okan Baş ceza almış e, o gün o gün Samastın Hürantinki öldürmesinin doğru olduğunu savunuyordu Okan Baş. Hatta o programda yine birlikte değerlendirmiştik biz de bu meseleyi. Evet. Bir yıl 11 ay hapis cezası almış. Aslında bu böyle bir örnek olarak gösterilebilir mi? Belki halkı kin ve tahrikten almış bu cezayı da. Acaba bundan sonrası için ...böyle şeylerle bir karşı karşıya kalacak tehditte ya da halkı kin ve düşmanlığa tahrikte bulunan insanlar? Evet şimdi e, Türk Ceza Kanunu'nda e, ilgili bu e, ceza verilen ilgili madde gibi birkaç madde var e, şu anda kullanılabilir. Yani e, nefes suçlarına ilişkin bir yasal düzenleme için bizim de e, ele aldığımız maddelerden biriydi o. Fakat hmm. burada sorun şu eğer nefret suçları tanımını yapma, yapmamışsak e, ki Türkiye'de şu anda öyle bir tanım yok ceza kanlığı içinde hmm. e, dolayısıyla bu tür işlenen suçları e, yargıçlar göremiyor. Yani normal adli vakalar gibi değerlendiriyor. Çünkü e, nefret suçu olup olmadığına dair elinde bir e, tanım bir veri yok. Hmm. E, dolayısıyla e, yasal düzenleme bize böyle bir şans verecek. İleride e, nefes suçlarına ilişkin yasal düzenleme gerçekleştiğinde yargıçlar e, söz konusu bu tür vakalarda ağırlaştırıcı hüküm verme şansına sahip olacak ve e, nefes suçları görünür kılınacak her şeyden önce. Hmm. E, bu da tabii olumlu olacak. Dolayısıyla biz sivil toplum kuruluşları olarak bu tür e, suçları zaten izliyoruz ama işimiz daha kolay olacak. Örneğin bir nefes suçu vakasında gereği gibi ceza verilmemişse bunun arkasında durup araştırıp bu konuda hesap sorma şansımız olacak. Evet. Tamam çok teşekkür edelim. O zaman ben tekrar. Ben de teşekkür ederim. Ayrıca. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'nü dinlediniz. Bugün de. Hem Levent Şensever'le hem de Aykanar Demirle konuştuk. CHP Bursa Milletvekili'ydi. Nefret suçları yasa taslağı meclise ulaştı sonunda. Uzun bir süreç sonundaydı. Ee, ve yasanın akıbetini de hep beraber izleyeceğiz. Endişeler var. İki hafta sonra belki bu konuya tekrar devam edeceğiz. Bu sefer başka görüşlerle birlikte. 25'inde olacak bir diğer program dediğimiz gibi balık gözünü balık gözü nokta adresinden de dinleyebilirsiniz geçmiş programları Eğer isterseniz Şimdilik hoşça kalın diyelim Herkese mutlu günler.